Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslamdan Hayata Ölçüler programı içerisinde sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Afiyet dersin inşallah. Allah razı olsun teşekkür ederim. Allah afiyet versin hocam. Bugün hocam. Yetişmiş insan konusunu bir iki program değerlendirdik, Ricali değerlendirdik. Biraz sizin tecrübenizi bugün konuşalım diye düşünüyorum. Bir eğitim hizmeti, insana yatırım hizmeti sürdürüyorsunuz. Senabil Vakfı değil mi hocam? Sosyal doku da. Sosyal doku diye de bir derneğimiz var. O çerçevede bir eğitim hizmeti sürdürüyoruz. Hem onun çerçevesini biraz paylaşalım diyorum. Bir de e, hani oraya nasıl geldik ki önce isterseniz konuşalım. Yani sonuçta e, bir e, format belirlerken e, insan ...farklı alanların da değerlendirmesini yapar. Yani o alanda başka örneklere bakar. Türkiye'de örneklere bakar. Dünyada örneklere bakar. Bunların eksilerini, artılarını görür. Yani hakikaten... Ee, İslam dünyasında ve ülkemizde İslami eğitim diyebileceğimiz alana yönelik e, Yatırımlar var farklı boyutlarda Yani bunlar Ben bazen şöyle diyorum hocam mesela Deneme yanılma Yoluyla e, hareket ediliyor Diyelim e, Bir kişi veya bir grup ...bir eğitim formatı belirliyor. Diyor ki, şu tarz e, çalışma e, en iyisidir diyor. E, bir grup e, genci mesela bünyesini alıyor. Ondan sonra e, onlarla ilgileniyor. Ama aradan diyelim 10 yıl geçtiğinde, yani bir nesil geçtiğinde... ...aa... Ya bu olmadı, bu işte Türkiye şartlarına uygun bir meyve çıkmadı ortaya. Ya da İslam dünyasının ihtiyacı olan meyveyi çıkaramadık gibi sonuçlara varıyor. Ya bu da tabii nesillerin hayatını bir anlamda olumsuz etkiliyor. Sizin o noktadaki değerlendirmeleriniz... Ne oldu mesela nasıl baktınız ee, Sizden önceki Çalışmalara Onların artıları eksileri dediğimizde Nasıl baktınız ve En son geldiğiniz noktaya Nasıl geldiniz oradan başlayalım İnşallah bismillahirrahmanirrahim e, Rabbime Şükrettiğim En büyük Üzerimdeki nimetlerinden biri Bir Kur'an muallimi Babanın çocuğu olarak Dünyaya gelmiş olmam Benim için büyük bir Avantaj oldu Rabbimin nimetleri bakımından Ben Gözümü dünyaya açtığımda Babamın Onlarca talebesi vardı Onları evet. okuturdu Bu nedenle de e, Yani yerden kalkıp Böyle ayakta Üç adım yürüyebileceğim zaman Beni Kur'an-ı Kerim'in başına koydu Maşallah, evet. Çok büyük bir Kur'an hırsı hatta o kendi dönemine ait meşhur Kur'an'ın alfabesinin bile yasakladığı zamanın hırsı olarak bütün açığı kapatacak gibi bir hırsla çalışıyordu. Allah ondan razı olsun. Ee, babamın medresesi vardı. Yüzlerce hafız yetiştirdi. Ee, bir kısmın resmi talebesi olarak. Diyanet programıyla bir kısmını kendi özel müfredatıyla okuttu. Ee, ve babam e, disiplinli, kendi e, disiplinine çok titiz bir şekilde uyan, ondan taviz vermeyen bir çalışma düzeni vardı. Deyim yerinde ise hani çocuk e, annesine babasına bakarak yürümeyi öğrenir, kaşık tutmayı öğrenir gibi, ee, Ümmeti Muhammed'in e, gençlerinin e, nasıl okuduklarını, nasıl yetiştiklerini, insan yetiştirmelerine dair ayrıntıları da e, gözümü açtığım dünyada öyle gördüm çünkü evet. bir oyun bahçesi hiç görmedim ben, evet. ee, bir oyuncak görmedim. Yani e, gözümü kapatıp yatağa kapat yattığımın dışındaki bütün dakikalarım babamın yanında geçmesi gerekiyor diye ben ders oluşuyorum. Ders okuyorum Ya da babamın bir talebesinin dersiyle ilgilenişini izliyorum evet. Başka sahne yok hayatımda evet. Özellikle Kur'an-ı Kerim eğitimi konusunda Özellikle bunun altını çizerek söyleyeyim Çok şey Allah'ın bana gösterdiğini zannediyorum Bu bir iddia babından değil ama iddia için söylemiyorum bunu çünkü insanoğlu üzerinde iddia yapılamayacak kadar derin bir dünya. Ama e, düşünün ki ben şu anda hızlı bir şekilde e, 50 yılımı, tam 50 yıl olmuş bu bahsettiğim serüven... ...bu 50 yılımı e, incelediğimde karşımda böyle tabloda e, yüzlerceden fazla, binlerce talebe görüyorum. Hafızlık yapıyorlar, Kur'an'la meşguller. Evet. Bu bir birikim oldu benim için. Evet. Elhamdülillah. Yani bir gencin hafızlık yaptırılması konusunda bir birikimim oldu. Evet. Sonra bir 10-15 sene kadar da ben de babamın yanında asistan olarak bu görevi derhude ettim evet. bir dönem. Bir de bu tecrübelerimin pratiğe dökülme imkanı da oldu. allah Teala'nın lütfuyla... Bilhassa Arap ülkelerindeki Eğitim, hafızlık Ve benzeri eğitimi de Müşahede etme, inceleme hı hı. imkanım oldu Evet Yani bugün mesela Haremi şeriflerde Mekke'de, Medine'de teravih kıldıran Hafız efendilerin yetiştirildiği Yerleri inceledim Evet. Yani bir hafız Bu işte ilgilenmiş biri olarak inceledim, bir hacı efendi gibi hı hı. Ziyaret evet, ederek değil, evet. böyle bir birikimim oldu O zaman yani belki sohbetin ilk bölümünde bu Kur'an eğitimi, babalarımızın özellikle istediği... Kur'anla İslam diyorsa Kur'an'dan başlıyoruz evet, ama evet. matematiksiz bir Kur'an değil. Onun üstüne değil bir değerlendirme, ha, hafızlık eğitimi, devam. evet. Ondan başlarsak böyle başlıyoruz. Hı -hı. Afrika'daki Müslümanların çalışmalarıyla ilgilendik. Ezher ne yapıyor, ne diyor? Evet. araştırdık. Çok önemli. Hindistan'daki eğitimde Müslüman alim yetiştirme tarzında bizden çok daha başarılılar denebilir Hindistan'da onları inceleme imkanımız oldu ee, bir birikim e, iddiası değil ama çok şey görme allah Teala'nın nasip ettiği bir nimet oldu benim için bilhassa evet. Müslümanların e, büyük bir e, ihtiyacı olan Kur'an'ı hazmetmiş Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olmuş nesil yetiştirme evet. temennisi üzerine. Neticede e, geldiğim noktada ümmetimin bir ihtiyacı var. Yetişmiş insan ihtiyacı var. Evet. Bu bir ihtiyaç. Annelerin, babaların temennileri var. Bu bir başka başlık. Bir de gençlerin kabiliyetleri ve sahiplenmeleri var bu olayı. Evet. üç ayrı kulvarda ele alınması gerekiyor. Evet. Birincisi yani ümmetimin yetiştiril, yetiştirilmiş insan ihtiyacı, ihtiyacı konusunda zaten herkes bunda hem fikir. Evet. Hem fikir. Bunu hiç konuşmaya falan evet. gerekiyor ki zaten herkes Tabii. bunu söyleyerek yola çıkıyor. Tabi. Annelerin bizim bu program da öyle başladı İnşallah. Evet. Annelerin, babaların ya da velilerin diyelim e, çocuklarını benim babamdan gördüğüm zamanlarda yani bundan 40 sene önce Veli çocuğunu getirdiğinde e, o zamanki inönü dönemi dediğimiz o kaos döneminden çıkmış e, işte Menderes'le beraber bir hürriyet bulmuş çocuğunu kolundan tutar getirirlerdi babama diğer hoca efendilere çünkü hep gider hı hı. görürdük hoca efendileri evet. ders okutan hoca efendileri görürdük götürürler. E, bu hafız olsun da eti de senin olsun, kemiği de senin olsun. Hoca efendi serbestsin. Evet. Derler hep böyle yani kurban olmaya götürülen çırpınan koyun gibi. Evet. evet. Bu çok önemli bir nokta hocam. Evet. Yani baba kolundan tutuyor. Ben parasını verdim, kurban keseceğim bunu. Babanın Koç, iradesi var. Baba iradesi. Evet. Çocuklara benimsetilmemiş bir Kur'an Eğitimine götürüldü çocuklar hep. Evet. Bu hususta da Filan pedagojik kurallara uyarsınız Diye bir şey değil meşhurdur cümle Etisenin senin kemiği Kes yont kebap yap <gülüyor> gerisini ver Gibi evet. Bu ifade bir defa e, O zamanki Sıkıntımızın ilk işareti evet. Neden Etisenin kemiği benim tarzında Başlıyor bu alışveriş Hoca Efendiler Hoca Efendiler de hep kendilerini Olağanüstü yetkilerle donatılmış Bölge valisi gibi gördüler Evet Ama neticede bugün Belki o babalar anneler adına Bir şeydir hocam Yani hocaya güven Onu tahlil etmiyorum hocam evet. Ne hocayı ne talebeyi Hı -hı. ne veliyi Kınama ayıplama bakımından Hı -hı. söylemiyorum Bir kere dönem pedagojinin isminin bilinmediği, bilinmediği bir, dönem. bir dönem. Müslümanların bu konuda tecrübesinin olmadığı bir dönem. Evet. Çünkü hilafet döneminden bir birikim, iktibası da yok. Evet. Ciddi bir kopukluk var. Beyinlerinde yani. ise derenin öbür tarafında kalmış hilafet evet. Mesela Osmanlı'nın hilafet toprağında nesilleri nasıl yetiştirdiği, hafız nasıl yetiştirdiği, alim nasıl yetiştirdiğine dair döküman hala yok. Evet. Yani evet. çok büyük bir Boğaz'ın öbür yakasında kalmış. Bir uzun savaşlar dönemi var. Yani, Osmanlı'nın son, son dönemi. Yani tutanaklar tutulmamış. Ben evet. böyle Mustafa Sabri Efendi'yi, Zahid Hükevser'i nasıl yetiştirdiğine dair hocalarının bir hatıratı yok ortada. Evet. Öğretmen defteri falan yok ortada. Evet. Dolayısıyla bizim ne veliyi, ne hoca efendiyi, ne de talebeyi kınama hakkımız olmadığını düşünüyorum. Evet. O dönem Rabbimiz böyle enteresan bir sonbahar dönemi gibi ya da kıştan yaza geçerken ki son işte karların eridiği dönem gibi bir dönem olarak yaşandı ama e, benim mesela e, işte ben 5 yaşından beri bu rahlenin başındayım elhamdülillah 3000-5000 e, hafız ve şu imam hatip de şurada burada talebe arkadaşım olmuştur cemhan e, insan ister ki bunların mesela bir lisede 1000 arkadaş okuyorsa şimdi 500 tanesi filan yerde şurada burada diye birbirlerini hı hı. hatırlarlar. Şuranın pilav gününde buluşurlar. Evet, evet. Kur'an medreselerinde e, oturup 5 e, sene 6 sene böyle eğitim görenlerden şimdi listeye bakıyorum da bunların bir aradılığı bir kenara yani o elde ettikleri işte senelerce orada zorla okudukları e, dönemin muktezası olan yani olması sonuç. gereken bir sonuç olarak bir yerde değiller. Bir arada olmadıkları gibi bir yerde de değiller şu anda. Hı hı. İnşaat yani, fire, fire çok. Yani yüz talebeden eden üçü beşi defolu gerisi bu meslekte olması gerekirken tersi bile zor olmuş bazen. Evet, evet. Burada yine tekrar ediyorum o dönemin e, cam, bal her şeyi feda ederek bu hizmeti yapmak İsteyen Kur'an Erbabını tenkite hakkımız yok hocam. Oturduk da, yani koltukta. O bir, o kahramanlık aslında. E, yani hocalarınki de Kahramanlık. Çok güzel söylüyor. Baba de kahramanlık hocam. Yani. Babalarınki daha büyük kahramanlık evet, hocam. Evet. Çünkü Doğru. çocuklarını bir inşaatta çalıştırsa para biriktireceklerdi evet. Hem çocuklarını götürdüler hocam, medreselere verder, hem de evdeki maahiyetten kısıp Kursa para verdiler. Para verdiler doğru. Yani mi? evde olsa çocuğun 2 lira masrafı olacaktı. 5 lira verip İmametler yani, de öyle yapıldı. Değil ah, mi? Herkesin o güzel, evet, imam evet. daha farklı değil der abi. de öyle. Dolayısıyla yapıldı. o dönemin babalarını tenkit etmemiz ayıp olur. Evet. Yani bence mücahitlik yaptılar. Allah evet, razı doğru. olsun. Evlat feda ettiler, mal feda ettiler eminim ki pek çoğuna da akrabaları gelip bu çocuğun geleceğiyle oynuyorsun demip Demişlerdi. moralini kırmışlardır. Tabi tabi. İşte filancayı verdik şuraya da bak şimdi ne oldu demişlerdir. Evet. Yani bundan eminim. Ee, çünkü hala e, tenkit ediliyor. Böyle olmadığı halde. Evet. İmkanlar böyle olmadığı halde. Şimdi üstüne bir de öğrenciye burs verildiği halde evet. hala tenkit ediliyor anneler babalar. Çocukları niye oraya kıstın diye. Evet. Burada babaları ee, muallimlerimizi Allah hepsinden razı olsun Ölenlerine rahmet eylesin Pek çoğu ölmüştür şu anda evet. Ya da hala yani son demlerindedirler Bilhassa Gençleri de konuşma hakkımız Olmadığını düşünüyoruz çünkü Örneğimi bilinçli bir şekilde verdim Allah için kurban edilmiş bir koç Evet. Koç gelmemeye çalışıyor Boynuzundan asılıyor Adam evet. kurbanlık yere götürüyor Bu mantıklı çünkü medreseye giren talebe kaçar Babası bir ton dayak atar Bir daha getirir Oradan bir daha kaçar Bir tür e, yarı açık cezaevi gibi Görülüyordu evet, evet. Toplum böyle bir görüntü Vermek istiyor Medya tahkir ediyor o, zaman evet, o şartlarında, evet, evet tahkir ediyor Tahkir ediyor ee, Akrabası dahil belki de Belki de çok böyle e, üzücü bir sahne. Baba oğlunu alim yapmak istiyor. Anne sabaha kadar ağlıyor çocuğumdan ayrılmam diye. Evet. Çocuğumu öldürmedi. Öbür çocuğu ver bu birinci çocuğumuz gibi. <gülüyor> Ailelerde aile faciası denecek sonuçlara da gidildi bu, evet. bu olaydan dolayı. Yani o dönemi hocam üstün körü kötüydü veya iyiydi deme yerine ibret olarak bugün o evet. etmemiz lazım. Tabii. Çünkü ne diyoruz? Osmanlı hilafet ...bize ait bir kavram... ...ama derenin öbür tarafında kaldığı için... ...ayakkabımızın biri öbür tarafında kaldı... ...tek ayak dolaşıyoruz burada... Evet. ...ulaşamıyoruz o imkana... Değil. ...hiç olmasın... ...bu dönemde hala yaşayan... ...işte ben Görgüş'e aidiyim şu anda... ...1965 yılında Rahle'nin başındaydım ben... Evet. ...1965 ...o zaman 24 saat belki babam... ...çünkü yeterken de babamın yanında yatıyordum... ...beni ayrı bir yere yatırmazdı... ...onun yanında yatıyordum... E, babamın 24 saatini görüyorum. Yüzlerce hafız yetiştiren bir insandan evet. bahsediyorum. Velilerin ona talebe getirişinden, o zamanki imkanlardan. Mesela ahçı babamdı biliyor musunuz? 60 talebesi vardı. yemekleri yani babam Hem hoca düşüyor. hem aşçı. E çünkü ahçıya verecek parası yok. Çamaşırları annem hem yıkıyor. Hem belletmen gece değil mi? Çocuğun üstünü örten. Hocam 24 saat aktif. Evet, evet, evet. Annem bulaşıkçısı kursun. O bu Sonra 80'li yıllardan sonra yani 60'larda böyle başladı 80'li yıllardan sonra bir ahçı tutabildi evet. İşte bir temizlikçi Tutulabildi O zaman da zaten yüzlerce belki bin tane de Talebesi olmuştu o zamana kadar Yani böyle bir zamanda O zamanın şartlarını düşünmeden Böyle boşboğazlık yapıp Ayıp tenkit bulmaya e, Ayıp gözüyle evet, bakma. yani evet, Bu kul evet. hakkı bir defa yani Vardı da ...mı yapmadılar... ...biliyorlardı da mı zulmediler... ...evet o dönemde mesela... E, ...talebeye... lahoş tavırlar sergileniyormuş... ...medreselerin işte meşhur usulüyle... ...e ne yapacaklar yani... ...akşam seni bilgisayara götürmem mi diyecek... ...1965'te... <gülüyor> ...ya ben çok iyi yaptım ...müeyyidesi yok diyorsun... ...ancak onu bulabiliyor... ...ne müeyyidesi hocam zaten korsansın... Evet. ...devlet yok sayıyor... Evet, yani evet. hem diyanet belge veriyor Burada kurs aç diyor Hem de seni yok sayıyor evet. Eziyor program vermiyor Ne okutacağını bilmiyorsun Dolayısıyla bu dönem Bugün bence Pedagoji kitaplarından daha acil Görülmesi bilinmesi gereken bir dönem Çünkü pedagoji Bizim Kur'an eğitimimiz için Yazılmış bir bilim değil Biz ondan seçe seçe ancak alabiliyoruz Ama evet. o dönemin kaosu Karmaşıklığı Bugün Kur'an muallimi olan kişiler için çocuk yetiştirecek anne babalar için çok önemli. Ben şahsen eğer 3-5 kuruşluk bir birikimim varsa evet, bugün esnaf. okuduğum şu bu kitaplardan ziyade pedagojinin, psikolojinin bilgisinden ziyade o gördüğüm karanlık tablolar hı hı. o karışıklıklar yani e, bu e, kurt hani ta, Taksimatta parçalanmış da işte Arslan şey yapmış da tilkiye demişler Nereden öğrendin bu hal meşhur bir fıkra var ya evet. Biraz önceki kurdun halinden Demiş yani biraz önceki Dediğimiz nihayetinde 30-40 sene önceki dönemden istifade etmeli Müslümanlar bir kere Velilerin hı hı. bakış tarzı evet. İki Kur'an muallimlerinin Kur'an muallimi Olmayı Musab bin Ümeyr'in peşinden gitmek olarak göremeyin yani anlayışları çok evet. önemli noktalar bunlar üçüncüsü insan plastik değil hocam eritince şu derecede istediğin kalıba getiremezsin evet. Rabbimiz plastiği ham madde olarak yaratmış toprakta petrolden al bardak yap sandalye yap ne yaparsan yap insanı Allah ham madde olarak yaratmadan zevcet evet. her insanı yapacağı işi alnına yazmış olarak yarattı Allah bu çok önemli bir nokta hocam. Babalar ve anneler ve Kur'an muallimleri Allah'tan korkmalı. Bu cümle bilerek söyledim. Allah'tan korkmalı ve plastiğe şekil verir gibi 10 yaşında bir çocuğa şekil veremeyeceklerini bilmelidirler. Rabbimiz herkesi hafız olmak için yaratsaydı 120 bin sahabe hafız olurlardı. En büyük öğretmen Mucize öğretmen Emlerinde yanlarındaydı. Evet. Niye hafız olamadılar? Niye efendimiz böyle bir şey diretmedi onlara? Niye baskı yapmadı? Niye hatta rica yapmadı? Bu çok önemli. Hafızlık başka bir şey. kuran ahlakı başka bir şey. Arapça başka bir şey. Fıkıh bilmek bambaşka bir şey. Hadis alemli daha başka bir şey. Ümmetin adam olmak şöyle bir şey. Yani şu anda bile Türkiye'de binlerce Kur'an kursunda yüz binlerce çocuk e, hafızlık yapıyor. Onların muallimleri var, o çocukların anne babaları var. Evet. O zaman onlara hakikaten bir yani şunlara dikkat edilmeli diyebileceğimiz bir şeyler olmalı, değil mi? Evet, evet. evet. Bunu özellikle vurgu. İlk yapılacak Neler şey söylemeliyiz? İlk yani, yapılacak şey belki böyle ...biraz ters bir benzetme mi oldu... ...yani plastik ham ...ama önemli bir şey yani... In, in, ma ma ...ham madde değil, yani, değil yani... ...bir ikincisi plastiği Allah serbest yaratmış... Yani. ...al madeni erit... ...istediğini yap diye yaratmış... Evet. ...bardak yap, sandalye yap... ...bir kalıp yap. oluştur, o kalıba dök... ...onun için yaratıldı evet. zaten... ...lakin insan hocam... ...bir kabiliyet, bir yetenekle... ...parmak uçlarına varıncaya kadar... ...her insan farklı yaratıyor... Evet. ...yani... Bir, ben Ebu Güdde hocamdan örnek vereceğim. Asrın Buharis'i kabul ediliyordu. Evet. Rahmetullahi aleyh. Ben onu böyle Kur'an ilimlerinde, hadis ilminde eşsiz benzersiz hocalarımız Emin Sarıç hocam çok övdüğü için ben de o niyetle gittim önüne kapandım. Evet. Tamam dedim bundan büyük alim olmaz. Bir gün Yalova'ya e, götürüyorum. E, Muhammed Ali Haşimi diye onun bir e, hısımı olan bir zat vardı. Onun ...kaldığı yere götürüyorum... ...böyle boş bulmuşken... ...işte sıktım kendimi filan... Ee, ...böyle pat diye bir soru sordum... ...kaç yaşında hafız oldunuz dedim... Hı. ...Murattin ben hafız değilim dedi... <gülüyor> Şaşırdım. ...espri yapıyor düşündüm... ...koca bir muhaddis... Evet. ...yani bildiği hadislere bakıyorsunuz... ...insan isimleri biliyor hocam... ...on Kur'an kadar kapasitede böyle... ...hafızlık, sayfa de, haf hafızlık onun yanında böyle... <gülüyor> ...yani... ...çok küçük bir şey kalıyor... ...hacim kapasitesi olarak, olarak... aşağı evet. değer olarak değil de değeri konuşmuyoruz... ...dedim... ...Kur'an-ı Kerim ezber bilmiyor musunuz diye... ...tercüme ettim sözümü <gülüyor> bir daha... ...ben dedi... ...Nurattin dedi... ...17 yaşında başladım ilime dedi... Evet. ...ondan sonra da hafızlık fırsatı önüme geçmedi Geçme, dedi bir evet. daha dedi... ...babamın kumaş dükkanında çalışıyordum ben dedi... ...bir alim tavsiye etti bana babama... ...bu çocuğu okut dedi diyor... ...beni verdiler okudum diyor... ...hafız olma imkanım olmadı benim... Evet. Ama fena değil. Ee, epey evet. şeyim Kur var. Kur'an'ın e, Tabi şimdi hocam hadisle de uğraştın mı evet. zaten Kur'an'la Kur uğraşıyorsun. uğraşıyorsun. E, yani hafız değildi ama e, benden önce yer buluyordu mesela. Nerede evet. bu ayet evet. diye yani. filan suredir. Kur'anla hem hal olmuş ama ezberlememiş yani. Sonraki 60 senesi ondan evet. sonra geçen 60 senesi onu bir tür Pratik hafıza dönüştürmüş. Evet. Hafızlığı yok ama... Ba babam rahmetli söylerdi böyle sürekli Kur'an okur. E yani ve neredeyse hafız gibi oldum derdi. Yani böyle sürekli okuduğunuz e zaman bir... Kur'an aşina yani oluyorsun. Aşinalık gelişiyor. Kur'an'da kend, kendisini açıyor sana. Evet, yani evet. bakıyorsun. Hele Mesela, bunu ilim olarak baktığınızda değil mi? Bir ilim adamı. Bir evet. de hadis alemi için evet. bir örnek verebilirim. Allah rahmet eylesin annemin babası olan dedem. ...bir oturuyor... ...o da sizin babanız gibi böyle... ...çok okumaktan başka Hı. bir özelliği yoktu... Evet. ...onların döneminde musaf yok zaten okumak için... Ee, ...bir Kur'an okuyorum ben de... ...onun yanında... ...döndü dedi ki... ...Ula Hafız... <gülüyor> ...sen bir şey karıştırdın ama anlamadım ne karıştırdığını dedi... <gülüyor> ...Karadeniz evet. bir ...durdum bir ...baktım Üstad sayfa atlamışım... ...Allah Allah... Dedi, ...Hafızım ben... Evet. ...okuyorum... Sayfayı iki tane çevirmişim Bu benim dikkatimi çekmemiş Hafız olmayan bir adam Bir terslik olduğunu anlamış, anlamış evet. Kur'an-ı Kerim'in azameti bu hocam evet, evet. Yani hafız Kendini olmayan, veriyor bir yerde Hafız mi? olmayan bile bir sıkıntı olduğunu anlıyor evet, Ne olduğunu yani. anlamıyor ama Doğru. Bir karışıklık <gülüyor> oldu ah, Bozuldu <gülüyor> yani, Min yerine ilahi dedin mi <gülüyor> Anlıyor onu hissediyor şeyi. Bu bu Kur'an'ın mucizesi. Arapçadaki evet, evet, Kur'an'ın azameti bu. Çok o seyyal doğru. akış, bu evet, evet. ahenk e, belli o, oluyor o fark ya. ediliyor. Bir doğru. tür hani şiirdeki vezim bozulunca kulaktırmalı evet, bir ya, şey var diyorsun. Bir yani. şey. Şimdi e, hocam Allah rahmet eylesin. E, hafız değildi ama Kur'an'ın içinde e, yani dolaşıyor. Evet, oradan güzel. oraya, oradan oraya dolaşıyordu. E, Şimdi bunu şunun için söylüyorum Eğer Ebu Gudde hocam Rahmetullahi aleyh hafız değil diye e, Ya da Kur'an-ı Kerim o şekilde Ezberlemedi diye Ebu Gudde hocam e, Yok sayılacak olsa Ya da babası onu falakaya yatırıp Adam olmayacaksın deseydi Bugün ümmeti Muhammed Ebu Gütte'yi kaybedecekti Evet, evet. allah Teala onu e, Muhteşem bir görev için İmam Bukhari'yi bu asırda canlı tutmak için yaratmış Allah'ın iradesine karşı direnmektir bu hocam. Hocam belki onu bilmeden yapıyoruz. Değil e mi? Bilmeden yapıyoruz. Yok, kasıt yani. olsa buna hıyanet denir. Yani okuyamamak da olabilir. Hocam yani e, acaba belki problemin biri de o. yani Biz mesela elimizdeki çocuğun neye e, yani kader planında niye tekabül ettiğini yeterince okuyamıyoruz. Yani, Ama hocam O da o da bir şey yani, Şimdi ben bayramda kestiğimiz kurbandan evet. e, Bana verdiler bunları götür dediler Kıyma yaptır Dursun evet. evden verdiler E hocam ben e, bir kere gittim kasaba koydum Kardeşim bunlar kıyma olmaz kim versene bunları dedi evet. Bunları kıyma olmaz Ya sen yap makineden geçir dedim ben Ama İyi işte dedi o, bu kıyma olmaz cıvık olur bu cıvık olur. Sonra evet. bir eti tuttu ya insafsız dedi bu da kıyma olmaz Bu dedi kıyma için değil Güzel bir bütak olur <gülüyor> Şimdi hocam basit bir koyunda bile Kıyma olmaz bölge var Kıymaya harcanmaya i̇şte onu değmez anlayacak bölge usta var lazımmış, Heh, O zaman hocam <gülüyor> işte <lazım>. tekrar geldik <gülüyor> Bari elli senelik Bir de kimi var ümmetin kim, evet. Bundan sonra bari bu hatayı yapmayalım hocam. Evet, evet aynen doğru İkiyi ayıralım Bir zaruret diniye dediğimiz bölümü var dinin Evet. Namaz kılacak kadar Kur'an-ı Azimüşşan'dan okumak 2 oturup e, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyacak kadar Aktarıp bu bir haftalık bir bilgi hocam Bir evet. haftalık ondan sonra fıkıh ilmi halden asla ihmal edemeyeceğimiz zarurati diniyemiz Akiteden Zarurati diniye dediğimiz yani temel dini bilgiler Bunları verelim Bu veriş esnasında da Öğreten zabıt tutsun Bu ne tarafa kayıyor zekası Evet hmm. Gözlemlesin. Şimdi hocam mesela ben tecrübelerimden örnek vereyim. Çocuk geliyor. Birinci çocuğa Elhamdülillah Rabbil Alemin dedirtmek için senin bildiğini unutman lazım. Yani başka türlü dedirtemiyorsun. Yok. Evet. Ağzı dönmüyor. Ama her halükarda 10 senede uğraşıp fatiha öğretmek, öğretmek lazım. Öğretmek lazım. Olarak. Çünkü evet. Fatiha'sız bu. Müslüman olarak geçirilecek. Zaruratı dini yedin. Evet. Sağır olmadığı sürece, dilsiz olmadığı sürece öğretilecek bu. Evet. Bir. Güzel. iki, Çocuğa fatiha öğretiyorsun. Senden önce bitiriyor. Evet. Öbür gün oku diyorsun okuyamıyor evet. Çabuk alan kumlu bir toprak gibi Hemen aşağıya atıyor zekası. Evet Şey vardı da bu Hafta sonu gezimizde İsmail Lütfi Çakan Hoca ile de beraberdik O kendi e, Eğitim döneminden böyle şeyler Anlattı İşte e, Recep Hoca var Recep Katırcı amadır kendisi Hı -hı. Onunla birlikte çalışmışlar e, Diyor ki ben iki kere okurdum. Recep Hoca ezberlerdi onu, ama ben o sayfayı defalarca okurdum yeniden hifz etmek için. Yani insan, yani dediniz ya, yani biraz amaaların bazı ikili, işte çok ezberliyor, bazı böyle uzun çalışması gerekiyor. Bir üçüncü çocuk mesela geliyor hocam, ezberliyor, biraz çetin ezberliyor bakıyorsun, ama öbür gün. Bugün okumuş gibi tekrar okuyor. Onu. Evet. Bir hafta sonra unutmuyor. Unutmuyor. O da ayrı bir yani üçüncü bir zeka türü bu. Evet, zeka türü. Hafız bu hocam. Evet. Buna hafız yaptırmak lazım. Evet. İkinci tür hemen ezberleyip yarın unutan büyük oranda matematiksel bir zeka taşıyor. Evet. Onu o tarafa kaydırmak lazım. Hı hı. Bu ümmetin hocam minarede müezzine ihtiyaç var. Camide imam efendiye ihtiyaç var. Sınıfta matematik öğretmenine ihtiyaç var. Bakkalda tüccara ihtiyacı var Siyasette siyaset herkese ihtiyacı evet. var evet. Hayat İslam demek İslam hayat demek evet. Ki böyle inanıyoruz. Evet. E, Dolayısıyla İslam'ın hangi bölümünü Biz Müslüman olmayan birine bırakabiliriz evet. Hayatımızın hangi bölümünde Kafir olsa da olur deriz Hep İslam baştan sona bizim İslam yani Her atmamız yerde var. ayrı yetişmiş insana ihtiyaç Her insana ihtiyaç var Dolayısıyla bütün çocuklarımızın Kur'an kursundan geçmesi Anlayışı Yanlış bir anlayış hocam evet. Kur'an eğitiminden geçmeli Kur'an-ı Kerim'in üç 3 yıllık Hafızlık dediğimiz eğitimi ise Kabiliyetli Çocuklarımızın e, Üzerinde uygulanmalı Bu kabiliyeti de anne baba isteği Değil çocuğun Yaratılış tarzı belirlemeli Bugün hocam hem bilim Gelişti hem psikoloji çok ciddi gelişti pedagojinin kuralları çok insanların zekası kaç santimetredir bu bile ölçülüyor artık bu noktadan sonra insan zayiatı yaparsak bu öncekilerin affedildiği affa uğramaz hocam Evet. öncekiler ne dedik hakikaten bir imkan yok ne olursa olsun bir ...yetiştirelim bunu düşünüyorum. adeta kurdun ağzından... ...insan kapıyor Çok güzel. yani. Hakikaten evet. kurdun ağzından kapıldı. Evet, Bebeği evet. kurdun ağzından kaptık, kaptık ki... Evet. ayağa kurtta kalsın zarar yok... Evet. ...canı bizde kalsın düşündük evet. yani. Ama şimdi buna hakkımız olmadığını düşünüyorum. Çok enteresan bir örnek vereyim... ...çok yakın bir zamanda bir avukat arkadaş... Dur. ısrarla bir görüşeyim dedi... ...hanımıyla geldiler... ...yanlarında hocam dört yaşında bir çocuk var... Hocam çocuk değil bilgisayar ya Allah Allah ya çocuğun yanında hareket yapamıyorsun taklit ediyor konuşamıyorsun yani bir 15 yaşında idrak evet. ve bir sikanır cihazı kadar kamera gibi de kayıt itiliyor evet. Kulağı duyuyor ben oyuncaklar verdim o oyuncakla oynuyor oynarken meğer bizi dinliyor söylediklerimi tekrar ediyor o kadar zeka da iyi değil hocam <gülüyor> hiç iyi değil yani. o zekası sakıncalı hocam. Yani bu saatte 500 kilometre yapıp Karayolunda giden bir araba gibi evet. Yani ben e, ayet-el kürsü okudum Çocuğa nazar olmasın diye Yani Ana baba da onu nazar eder evet. da bir şey. Bunu tembih ettim Bunu bir psikoloğa muhakkak götürün Onlar şöyle kandırmışlar onları Dediler ki Hocam herkes bize diyor ki ...bu kadar zeki bir çocuk... ...çünkü bir saatte Kur'an okutmuşlar ona... Maşallah ...çocuk Kur'an okuyor... ...mükemmel de Kur'an okuyor çocuk... ...yani maşallah hakikaten maşallah... ...bunu hemen hafızlık yaptırın da... ...sonra da diğer okullara okutursunuz... ...şimdi dört yaşında... ...bir çocuğun hafız olması... ...bir mucize hocam... Evet. ...ve bu olmalı bu kainatta ki... ...o çocuğun da... ...bütün sürecini kameraya kaydedip... İnsanoğluna mucize olarak Allah'ın kitabı gösterilmeli. Dedim ki bu dünyada bu çocuğu hafız olmasını isteyecek en hırslı insan ben olmalıyım. Evet. Ama size dedim bundan önce bunu Müslüman bir psikolog kardeşimize muhakkak görüştürelim dedim. Çünkü bu çok normal bir şeye benzemiyor. Bu çocuğa benzemiyor zaten. Değişik bir tip. Onlar da zapt edemiyorlar çocuğu. Yani diyor baba ki babası... Belki şöyle bir şey daha mı hocam... Yani normalin üstündeki çocuklarımız için de bizim e, bir takım çalışma alanlarımız olmalı. Yani. Üstün zekalı evet. çocuklar, Üstünün okullar. Zekalı Bunun çocuk. öğretmeni farklı olacak. Onu evet, söyledim işte. Evet, evet, evet. Dedim ki güzel kardeşim benim. Hı. Onlar hemen başlatalım hocam sen bir hoca bul bize diyor. Evet. Diyor ki babası şimdi hocam diyor en akıllı telefonu veriyorum diyor. Bununla biraz oyalansın. Bir abdest almaya gidiyorum geliyorum. Telefonu çözmüş, oynamış, bitirmiş. Bunda fazla oyun şu yok bu yok diip geri veriyor telefonu bana diyor. Yani evet. teknolojide zeki, ezberde zeki bir mucize çocuk. Şimdi ben de dedim ki bu çocuk gibi hocam yok benim kusura bakmayın dedim. Evet evet. Bu çocuğu alıp Allah'ın en büyük emaneti Hacer Lütfet gibi görecek. <gülüyor> evet. Bu çocukla beraber çalış çünkü bu hocayı iki gün sonra şamara buar hocam. Ne biçim hocasın? Sen beni dikkatli dinlemiyordun der Feci tenkit ediyor çocuk hiç hata affetmiyor Evet Çocuk 20 tane gözle görüyor zannedersin hocam Öyle bakıyor Allah. Oynuyor oynarken bize cevap yetiştiriyor orada evet. Her organı farklı bir beyinle sanki Destekleniyormuş gibi Tabi hoşlanmadılar teklifimden Yani Hı. ne demek hocam Kur'an hocası hocadır falan dediler Çok yakın bir zamanda Benim mucize çocuk ne oldu dedim Hocam herhalde duraksama döneminde dediler Allah Allah ha. Çok iddialı söylüyorum hafızlığı bitti o çocuğun hocam Evet Çünkü o çocuğu takdir edemeyen bir hocaya teslim ettiğiniz zaman Hocaya da yazık Tabi hocaya da yazık. Da, yazık. da yazık Çocuğa da yazık Ümmete yazık. de yazık Mesela o çocuğu okutacak hoca hocam başka hiçbir derlemesi olmayacak Evet O çocuk on çocuktan değerli Aksi takdirde o çocuk beğenmediği bir hocanın önünde Mesela hoca onun suratinde değilse hafif bir hata mesela çok basit bir örnek verin diyelim ki aynı harfini hoca bir kere de gevşek yaptı sen geçen böyle dememiştin tip hemen bilgisayar gibi arıza göstermeye başlar hoca sabırlı olup duymazdan gelmesi lazım e, sabırda bilgide tecrübede olgunlukta hatta kadın olması lazım onun hocasının. Evet. Yani 4 yaşında bir çocuğun Annelik fizi Fiziki ihtiyaçları Erkeğe göre biraz şey ne, Nasıl diyeyim yani Erkeğin fazla ilgileneceği bir tip değil hı hı. Erkek onun ihtiyaçlarını anlamayabilir de evet. Oynamaz onunla Bir kadın hoca olmalı Fakat böyle bir hocam var mı benim sorusunda yok demek zorundayım Evet neden varsa da 50 tane talebeyle uğraşıyordur Zavallı buna vakit ayıramaz evet. Yani evet. anormal bir kaliteli insan yetişmiş yetenekli insan diyoruz ya bunu evet. çok anormal ihtiyamal normal, istiyor, dönemde normal ötesi evet. şimdi ne tavsiye edeceğiz de hocam dediğimizde benim şahsen birinci konuşmamız gereken bu son 50 senesini bu ümmeti Muhammed'in yani şeyden kabul ediyorum Menderes'le beraber ortaya çıkan açılım ya da allah Teala'nın hürriyet ortamı o dönemde ondan öncekinin ölçülecek bir şey de yok zaten neyi ölçeceksin ormanlarda Kur'an okumaya çalışmış evet. mağaralara sığınmış insanların nesini ölçeceğiz ee, burada çok önemsiyorum bu 50 sene hocam çok iyi bir pedagoji ansiklopedisinden daha iyi canlı Hı. ve bunların şahitleri şu anda yaşıyorlar hocam. Mesela Hoca Efendi'lere tek tek gidilmeli. Birikimleri sorulmalı. Ben şahsen hangi Hoca Efendiyle Kur'an muallimi veya Arapça okutmuş bir Hoca Efendi otursam e, hissederek veya etmeyerek onu çözmeye çalışıyorum. Yani hı hı, Tecrübesini. Şunu niye öğretemediniz? Vah, bunu niye, filan talebeniz niye sizi sonra bıraktı? Soruyorum. Kimi üzülüyor? Kimi acı acı hatıralarını anlatıyor? Bana göre kitap okumaktan daha cazip şeyler bunlar. Evet, evet. Ee, hazır bir birikim var onun elinde ondan istifade ediyoruz burada hocam birinci noktamız bu evet bir kısa hatırlatma yapalım böyle Hı. ara vermiyoruz değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz yetişmiş insan Adam kıtlığı, Müslümanlar olarak bu alanda yaşadığımız sıkıntılar, problemler ve nasıl daha sıhhatli bir insan yetiştirme programına, sürecine yönelebiliriz bunları konuşuyoruz. Evet bunu bir hatırlatmak istedim. Buyurun hocam. İkinci bir hususum hocam. <gülüyor> Bir sıkıntımız var. Ben 50 kişilik bir medrese açıyorum. Mesela, Kuran, mesela. Evet. Mesela, evet Allah razı olsun. <gülüyor> mesela, <evet. gülüyor> medrese açıyorum. 50 tane yatak, 50 tane evet. işte Ders sistem hazırladım. 3 tane hoca koydum. 20 kişi bulduk, 30 kişi bulamadık. Evet. Ya yaşlı mı gelsin, kim bulursa gelsin. 30'a tamamlansın. 50, 50 kişi, ha, 50 30 ha. eksiğim var <gülüyor> Tamamladık evet. 38 yaşında Birisi 8 yaşında birisi 7 yaşında birisi bir eğitim yapıyoruz Aynı zeminde Aynı, aynı zeminde Niye böyle yapıyorsun? E, 8 yaşındakilerden dolduramıyorum burayı. Dolduramıyoruz 10 yaşındakilerden dolduramıyorum Ne bulursam koyuyorum Evet. Bu tarzdaki bir medreseyi ziyaretinde Hoca Efendi'ye dedim ki Hocam dedim bir imam efendi camide cemaat gelmiyor. Ulan Hristiyanlardan da 3-4 kişi gelsin bari safı dolduralım dese. Ne dersiniz buna? Dedi? Evet. E, ya öyle bir çarpıcı şey bir örnek. E, bu niye oluyor dedim. Ya dedi, sen neye, neye benzetiyorsun dedi. Hiç caiz değil yaptın dedi. Kardeşim dedim. 38 yaşında bildiğim saydığım bir rakamı söylüyor. 38 yaşında biriyle 8 yaşında birini yan yana tutuyorsun. Bu bunun yanında uyusa bunun horlamasından çocuk gece ödü patlar ya bir arada uyumaları bile mümkün olmayan biri eğitim olur mu? Din farkı yok ama kişilik farkı var. O din farkının dini boyutu var yoksa sosyal bir sorunu yok bunun ki, orada. Adam evet. Müslüman olsa orada durabilir bir Tabii. tek etikattan duramıyor. Evet. Ama bunun psikolojik fizyolojik bir sürü sıkıntıları var bunun. Tabii. Eğitim dünyasında bu bir facia evet. böyle bir şey olur mu? Bilhassa kadınlar bölümünde 7 yaşında kızla 70 yaşında çocuk Aynı yerde ders okur mu Sonra biz inönü döneminde değiliz hocam Elhamdülillah Allah'ın evet. nimetler vermiş evet. Buradaki sıkıntı şu hocam Allah'ın emaneti olan çocuklarımız Kurumlarımıza mı feda ediliyor Kurumlarımız mı Çocuklara feda ediliyor evet. Neyi neye göre Tanzim ediyoruz, yani, ediyoruz. Bu Kur'an kursunu ben 50 kişiyle dolduramıyorsam levhasını değiştiririm. 25 kişiliktir bu kurs derim. Bulduğum kaliteli okuturum Evet. Ya da hep kaliteli okutmam şart. Değil. 50 yaşındakilere Kur'anımı. mı Kur'an'ı Kerim. O da bir tercih. Son nefesine kadar kime bir şey öğretiyorsa Kur'an'dan aynı cihat sevabını kazanıyor Allah'ın izniyle. İlla zeki çocuklara okutmak diye bir şey mi var? Evet. Ama yazık günah değil mi? Başka bir sistemin eline geçse belki Nobel Ödülü verilecek, çapa getirilecek bir çocuğu ihtiyarlarla yarışa soktuğumuz için hiçbir zaman emsali olmayacaklarla bir arada tuttuğumuz için yazık günah değil mi o çocuğun geleceğiyle oynanıyor? Evet. evet. İkinci noktamız da bu hocam. Çok önemli. Kurumlarımız mı ümmetin çocukları için var? Evet. Çok Çocuklarımız önemli. mı ümmetin kurumları yaşasın diye var? Evet. Kaç Kur'an kursu binası? Hı hı. Bir mümin çocuğun geleceğine denk olabilir. Evet. Yani müesseseyi kurumu idealize edip çocuğu feda etmek. Edebilir miyiz? Edebilir ya miyiz? Bu bunu ha. yapan bir ümmete Allah hayır ve bereket verir mi? Ya. Hocam Kur'an gibi insanın kafirine bile insan muamelesi yapılmasını emreden bir kitap. Evet. Değil mi? Tabi. Mükerrem diyor insan için. Evet. Kur'an gibi bir kitabı çocuğun insanlığının heder edildiği bir mantıkta öğretmek bereketsizliktir. Korkarım. Çok. Korkarım. Siyonizmin filan yerdeki işte Gazze'deki oluşturduğu koridordaki sıkıntıdan işte medya şundan bunu bu dedikodulardan ya da bu, bu sebeplerden dolayı değil bizim sıkıntımız. Evet, kendi içimizdeki. Çünkü İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de alim gençler yetişiyor. Yetişiyor. Ya, hayret ediyorum ya. ya. Orada edindiği şuur hali, apayrı bir yani, donanımdır. Burada bizim adına. lüks şartlarımızda yetişmeyen, evet. orada garip şartlarda yetiştiriyor. Biz emin Saraç hocam Adem. Abi, evet. e, Ahmet Hamdi Yıldırım ve Hamdarsan hocamız beraber bir Hindistan'da evet, evet. E, bir, bir gezimiz oldu, oldu, gezimiz oldu. O gezi esnasında e, medreseleri de gezdirdiler bize. E, yani ben e, Emin hocamın kenarında o böyle başkalarıyla konuşurken dedim ki, arkadaşlar, bizim buraya gezmemiz bile ayıp dedim ya. Fakruse sefalet içinde, bizim kömürlüklerimiz gibi yerlerde. ...bizim ulemamızın kitaplarını... ...yazacak çizecek hale gelmişler hocam... Allah Allah... ...yani biz beş yıldızlı, yedi yıldızlı otel gibi açıyoruz... ...medreselerimizi... ...her şey donanımlı, akıllı tahtalar... ...akıllı silgiler... ...her şey akıllı bizde... ...bir tek talebede akıl kalmamış... Ta, ...akıl tahtaya verilmiş, talebede... ...boş kalmış... Evet. ...hocam... ...yakın yıllara ait bir hatıraya... ...bir asır öncesini değil yani otururken bile üstüm kirlenir mi diyeceğiniz bir yer tahta akşam yatıyorlar gündüz sıra yapıyorlar onu böyle bir yerde e, bu hanife fukunun en üst noktalarını okuyorlar diyorlar. Diöbanti medreseleri var hocam. Ya imrenmemek mümkün değil yani. Evet. Ve bu kıtlık şartlarında oluyor. Arapça kitap yazıyorlar oradan yetişenler hocam. Bayağı bildiğiniz Arapça kitap yazıyorlar. Evet. Ve bir de Arap ülkesi görmeden yapıyorlar bu işi. E demek ki Burada bir Kurum mu öne çıkmalı insanın değeri mi öne çıkmalıyı Birkaç kere daha sormamız lazım Evet çok önemli Eğer bu ayrımı yapamazsak hocam Şu anda Böyle bir tasdif yapamazsak Biz korkarım Binlerce On binlerce çocuğu Babalar yine getirip teslim edecekler Allah'tan korktukları için Ahiret vebalinden çekindikleri için getirecekler Ama Belki 50 sene sonra maazallah Nasıl şimdi filan ihtilali Yargılama e, Mahkemeleri kuruluyor ya şu evet, İhtilali evet. yargı adamlar ölmüş gitmiş ama iade itibar için yargılayalım diyorlar Korkarım hocam Kur'an-ı Azimuşşan'ı onun azametine uygun Olmayan bir tarzda Eğitim veren ve böylece Nesillerin yetişmesinde Barikat olanları yargılama komisyonu Kurulabilir hani diyorum İleriki 50 senede <gülüyor> tarihi yargılar belki Hocam Gerek kalmaz tarihe melekler yargılayacaklar. Melekler bu. yargılar. Çünkü o merhamet. Hocam belki anlayış... şöyle bir şey mi yapılmalı? Yani şimdi diyelim memleketimizde yüzlerce Kur'an kursu var. Binlerce hocam. Binlerce Kur'an kursu var. Yani onu yürüten müesseseler var, vakıflar var vesaire. Yani onlarla şöyle bir sırf Kur'an eğitimi sempozyumu yapıp yani bu söylediğiniz hususları yeniden bakmak yani bütün bu yapılarımıza bütün eğitim sistemimize yeniden bakmak e, gerekir mi yani onlara çok özel bir e, şey gerekiyor hassasiyet gerekiyor şüphesiz yani. hocam bunu tabi özellikle diyanetin diyanet işi diyanet hem resmi kurum hem %98'i diyanete bağlı evet. bunların. Yani %2'sinin değeri yok. Şurada burada bir medresenin bir değeri yok. Evet. Özellikle erkek eğitiminin tamamına yakını e, diyanete bağlı. Yani diyanet bu hususta son e, 10 senede çok şey yapmak istiyor. Evet, çok şey evet, yapmak ya. istiyor ama dönüşüm denen şey çok zor herhalde hocam. Doğru. çok zor yani Doğru. bir de diyanetin sabıkası var yani bunu iyi niyetle yapmıyor diye bir sabıkası öyle var öyle şey de olabilir haksız bence haksız olarak da diyanetin başında duran mümin kardeşlerimizle diyanet kurumunu kuran ilk e, i̇rade. Yapı, yapıyı aynı irade güzel iradeyi Hı. Eşit görmek de bir zulüm hocam. ya yani. evet. Aynı değil yani. Evet, çok şey değişti. Yani hmm. e, ye, yeni kadrolar hakikaten biraz hani bu yeni nesillerin içinden gelen kadrolar ee, yani orada eğitilmiş imam hatip de şurada burada e, Türkiye'nin o sıkıntısını sancısını bilen kadrolar onu tasip etmeye de uğraşıyorlar. Hakikaten uğraşıyor. Diyanetin. Ama e, yani bu oluşumu hocam üç toplantı Antalya'da iki toplantı Sivas'ta bir toplantı ile düzelecek gibi bir şey değil bu hocam çünkü e, biraz önce bir şeyi hissettirmeye çalıştım yani kurumumun ayakta kalması uğruna dedik ya evet, bu bir hissiyattır bir de bunu Allah rızası kendine göre cila yaptın mı her yaptığın hata bile Allah'ın rızasına uygun hale geliyor o zaman zaten yanlışında bile bir bereket umuluyor senin Evet işte bu zihni yanılgıları da hocam belki e, zikrederek yani belki diyanetin dışında da e, böyle bir e, süreci başlatmak lazım. Yani, hocam... yani gönüllü diyelim ki e, Hüdayi Vakfı'nın kursları ya da falanca vakfın kursları yani biz bir oturup yeniden bunları değerlendirelim diyebilir bu noktada bir yani problemlerimiz nelerdir? Hakikaten yeni döneme göre nasıl bir müesseselerimizi çocuğu feda etmeden, çocuğu İslam'ın geleceğine hazırlayarak e, yeniden e, bir eğitim çerçevesi düzenleyebiliriz? Ya Bu sorular belki diyanet dışında da Hı sorulabilir benim ve durulabilir. Benim evet. kanaatim diyanetin olmaması halinde ee, yani Algılama Farklılıkları Bir araya gelmeye engel bu konuda Doğrudur Tarikatıydı evet, evet. mezhebiydi şucuydu bucuydu Diyanet üst bir çatı Olarak çok büyük sorumluluk ve Doğru. Yetkiyle donanmış durumda şu anda Yani ben Şöyle düşünürüm Diyanet bu işin Koordinasyonu. Koordinasyonunu yapmalı genel, genel çatıdan önce Küçük bir yapıyla ön çalışmasını belki 3 ay 4 ay yapmalı ondan sonra bu işte bağlantılı bin kurum varsa bin evet, vakıf evet. dernek varsa hepsini çağırmalı yani 3 günlük büyük bir kampa mı alınır nasıl yapılıyorsa Hı -hı, bunun güzel, güzel. herkes firkini beyan ettikten sonra bu topraklarda Kur'an öğretme standardı şudur evet. şu suçtur çok güzel. şu arızadır çok basit bir misal hocam dün akşam sanki böyle sizinle konuşacakmış gibi bir Arkadaşımız bir durum Anlattı bir Kur'an kursunda çocuk derse Geç kalıyor evet. sınıfa giremiyor Sınıfa giremeyince Hoca veriyor eline Musafını tuvalet koridorunu göster Orada ders çalışacaksın sen diyor bu ders diyor. Evet Bu bir dip ceza sistemi ama hocam Ey Allah'ın kitabını Öğreten hoca Allah'ın kitabını öğretiyorsun sen Tuvaletin koridorunda Çalıştırıyorsun oraya musafla girmek Haram Evet, evet, Böyle bir ceza olur. Bak çocuğu tuvalete atsa vahşet diyeceğim buna. <gülüyor> bu vahşet bile değil, din girdi araya, Kur'an girdi araya çünkü. Ya, evet. Evet. Şimdi bu evet Diyanet bunlara karşı çok hassas. Hemen tutanağını tutuyor vesaire. Yani Diyanet bu konuları istemiyor Hı, böyle. İstemiyor. Ama dediğim gibi Diyanetin bir sabıkası var geçmişten kalma. Sen bunu başka maksatla istemiyorsun. ...gibi algılanıyor. Her şey olursa... ...belki kafa kopmasına da razı olacak... ...diyanet. Yani belli şeyler... ...bir fedakarlık vermeden... ...acıya razı olmadan... ...gerçekleşmiyor. Evet. Yani bence hocam diyanetimiz... ...bu işi yaparsa camilerin de... ...altyapısını doldurmuş olacak. Evet. evet. Camilerin altyapısını doldurmuş olacak. İmam hatiplerin içinin dolmasına... ...yardım etmiş olacak böyle ama yarın sabah olsun diyeceğimiz kadar kolay şeyler değil şüphesiz tabii kolay şeyler değil, şey değil muhakkak, kolay muhakkak. Şeyler belki yani. bir de müvededen öte yani sahiplenerek de değil mi bu tüm bu müesseselerin hem sahiplenerek hem heyecan duyarak yani yeni zamanlara biz insan yetiştiriyoruz hassasiyeti içerisinde <gülüyor> Hocam bunun lazım. adına ben böyle çok kolay ifade edeyim, rahat diyim diye musab ruhu diyorum. Evet, İnsan da ruhu musab olmadan. ruhu olmalı. Esirbe gideceksin, çöl'e medeniyet kuracaksın. Ya. Üç sene sonra da o medeniyetten bir kefen bile almadan gideceksin. Buna musab ruhu diyelim hocam. Bir musab o zaman bütün dünyaya yetti. Evet. Şimdi evet. kaç bin uyduruk musabız, çakma musabız bir işe yaramıyor. Evet. Evet. O yüzden. Yani bu çok önemli Kurumlarımız bir tek çocuğumuza feda olsun evet. Ama hiçbir çocuğumuz Bir binaya feda olmasın, olmasın. Böyle çok, bir taktik çok geliştirelim güzel, Çok güzel Allah razı olsun Amin, cümlenin Çok cümlenin. kısa bir zaman kaldı Hocam sizin tecrübenizi Aslında bu ee, sosyal dokuyla Senabil vakfıyla. Ile... ona gelemedik. Ona gelemedik. gelemedik. Onu ayrıca şey yapalım. Son Olur. böyle sözlerinizi alayım ben bu. Ben bir son nokta. O zaman 3'ün evet. üç başlık ayarlamıştım. Üçüncüsü de hocam e, her şeyde uzmanlığa gidilen bir dünyadayız. Eskiden bizim sizin zamanınızda bir dahiliye doktoru vardı. Şimdi hocam ona yakın branş var dahili. Tabi dahiliye bünyesinde. biri birinin işine bakmıyor bile. Doğru, doğru. E, her şeyde bir uzmanlık oldu. Evet. İnsan yetiştirmede de olmalı hocam. Mesela çok güzel bir Kur'an muallimi aynı zamanda ilmal öğretemiyor olabilir. Bu ayıp değil. Değil doğru. İlmahal yani hocasının... İngilizce öğreten aynı zamanda matematikçi olmuyor. Yani. Olması da doğru değil zaten. Tabii, tabii. Bölünmüş bir kafayla ders verecek o çünkü. Evet. Dolayısıyla e, eskiden... Bir sınıfta beş ayrı sınıf olurdu Okullarda Yani Bir öğretmen beş sınıfı da okuturdu Mesela evet, Böyle Hala bir... var bazı mezralarda evet. falan Öyle şeyler Hocam, var Diploma vermiş olmak için olur bu doğru. Ama Kur'an insanı yetiştirmek için Olamaz bu Aynen, Bu doğru. olamaz doğru. Biz diploma vermek için uğraşmıyoruz Kur'an yetiştirmek için Yani Kur'an e, Diyaneti konuştuk ya biraz önce Diyanet de ...tecvid hocaları diye hocalar yetiştirsin... branşlaştırsın Kur'an'ı hocam... Evet. ...kursları böldüler... ...A, B, C, D diye güzel bir şey bu... ...ama hocaları hala bölmediler... Hı -hı. ...filan evet. mesela... ...filan hocanın talimi güzeldir... ...işte Kur'an'lı silahlarıyla evet. söylüyorum... ...tecvidi güzeldir, tasşi hurufu güzeldir... ...o, o vilayetin tasşi hurufunu denetlesin... Evet, ...çok güzel... ...çünkü... Bir Kur'an kursunda en fazla bir haftadır onu vereceği ders Bütün kursları dolaşsa Misal yani bunu ben akıl vermek için değil Bir fikir ortaya atmış evet, olmak için evet. Yoksa biz içinde olmadığımız bir konuda akıl versek Abes bir iş yapmış olur Doğru değil orada emeği çekenler aslında bunu düşünecekler Ama biz de dışarıdan belki bir Tabii Düşüncelerimizi, bir düşüncelerimizi beyan, beyan etmiş evet. oluyoruz Uzmanlaşma şart hocam bir çocuk 5 yaşında teslim ediliyor diyelim bir hocaya. 15 yaşına kadar bir hocanın elinden her şeyi öğreniyor olmuyor bu dünyada. Evet. Artık olmuyor. Eskiden Hoca oluyor. da ortalama oluyor. Talebe de ortalama oluyor. Ortalama bir şey oluyor. Evet. Suyuti'ye teslim edilen allâmet çıkıyormuş. Suyuti'de allâme bir adammış ondan. Ondan tabii. Ee, böyle bir ayrıma da <gülüyor> yavaş evet. yavaş gitmemiz lazım. Uzmanlaşmış insanlar ümmetimizin çocuklarını teslim alsınlar. Evet. Ve bilsin ki ben 3 ay bu çocukla ilgileneceğim. Hem enerjisi bitmesin, hem çocuğun sabretmesin hocaya karşı. Evet. Yok iyi. mu? Yok mu böyle bir imkan? Bunu kabul edemiyorum hocam. Çünkü yok mu denmeyecek kadar bol insan var. İnsan çok. Hocam Görüldüğünde 120 tane ilayet fakültesi var. Ya evet. 10000'den fazla erkek kursu var, kız kursu var. İmamatip var. İmamatipler var. Yok diye bir şey yok hocam. Bir ikincisi. Bu Kur'an-ı Kerim matematik gibi ayakta durmaya gerektirmiyor. Ben bacağı kesik İsmail Efendi'ye yetiştim hocam. Babam beni onun elini öpmeye götürürdü. Rahmetullahi aleyh. E, i̇ki ayağıda olmayan bir adam Kur'an yetiştiriyordu hocam. Allah'a bekle. İki ayağı da yok adamın. <gülüyor> yani bir hoca efendi ölünceye kadar tasih huruf yapar hocam. Hani savaşta adamın gözüne ok saplanmış. Şimdi oku çıkarmış. İki gözle arkaya bakmaktansa bir gözle ileriye bakmak yedir demiş. Şimdi yani uzu eksikliği mani değil. Yeter değil, ki değil. aşk olsun. Hocam aşk olsun <gülüyor> inşallah. i̇nşallah ee, zamanımız doldu. Konu son derece hayati yani 3 program oldu konuşmaya başlayalım Daha konuşacağız inşallah. inşallah. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten i̇nşallah. ufuk açıcı. Değerlendirmeler yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, yeni bir programda inşallah buluşacağız değerli dinleyiciler.